Elhamdülillahilllezî hedâna lihâdâba mâkûnnân nehtedî el-evlâân hedâna Allah. Femâ tevfîqi ve'at-ı sâmi illâ billâh. Ve'kad jâed Rasûl-ü Muhammed Allah'ım sallâhü. Sallu alâ tabib Muhammed Allah'ım sallâhü. Sallu alâ Muhammed Allah'ım sallâhü. أعوذ بالله الشميء العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بك Defaat etmek umurumuzda bile değil. Allah'a kudret verin. Allah'a kudret verin. Allah'a kudret verin. Allah'a kudret verin. Allah'a kudret verin. Allah'a kudret verin. Allah'a kudret verin. bu haftada üzerinde durduğumuz üzere yaklaşan bir tehlikeden sizleri uyarıyoruz. Şiddetli bir azap sebebi olan Hristiyanlara benzemek, Hristiyanlara uymak, onların başına gelen belaların mislini üzerimize çekmek, hususunda sizi uyarıyoruz. allah Teala ve Tegaddes Hazretleri Habibi Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. مَا illa اِلَّا مُبَشِّرًا Kur'an-ı Azimüşşan'ı uyarı olarak indirmiştir bihi bu insanlara bir tebliğattır, duyurudur. Bununla uyarılsınlar, korkutulsunlar diye gönderilmiştir. Elhamdülillahi allazi enzel ala abdil kitabe ve lem Allah ki celle celaluhu Hazreti Kur'an gibi bir muazzam kitap indirmiştir. Onda hiçbir eğrileye büyürliğe çelişkiye tezada, ihtilafa yer bırakmamıştır. Kâimen dost doğru, muhtedil düzgün, kulların menfaatlerini düzenleyici. Bizim karımızı bize gösteriyor, zararımızdan bizi sakındırıyor. duruyor. <gülüyor> Liyündir abi esen şedi den geldi Allah tarafından çok şiddetli bir azap ile insanları uyarmak için. Dayanılmayacak bir azap var önümüzde. Allah bizi bundan sakındırıyor. Allah muhafaza buyursun. Aşağıda yine Allah çocuk edindi diyenleri özellikle korkutmak için diyor. Kimdir Allah çocuk edindi diyenler? Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam'ı allah Teala'ya Çocuk işaret ettiler Bir de Parçası olduğunu iddia ettiler Bir de allah Teala'yı devre dışı bırakıp Tamamen İsa Aleyhisselam'a tapmaya başladılar İsa Aleyhisselam bunlardan Bizardır, beridir, asla razı değildir Kıyamet yakın indiğinde de Onları reddedecek İslam'a davet edecek Şimdi bizim, bizim belamız nerededir? Bizim belamız Hz. Kur'an Allah çocuk edindi diyen Hristiyanları şiddetli bir azaptan uyarmak üzere korkutmak üzere indirildi. Biz o Kur'an'ın nesiz Ehliyiz. Biz o Kur'an'a inanmış müminleriz. Şimdi bize yakışır mı ki Allah çocuk edindi diyenlere benzeyelim onlara uyalım Onların merasimlerine katılalım. Onların bayramlarını kutlayalım. Onların Noellerine şöyle veya böyle şekillerle iştirak edelim. Bunu bir Müslüman kendisine yakıştırabiliyor mu? Ama yapıyor. Bu kadar Müslümanım diyenlerin hali budur. allah Teala neye kızıyor? Neye gazap ediyor? Günah işleyenler Noel kutlayanlar, çam devrenler, hindi yiyenler, içkiler içenler, kumarlar oynayanlar, zinalar yapanlar bunlar bir günahtadır. Peki sizin gibi cemaatler bunları uyarmadığınız takdirde selamette misiniz? Değilsiniz. Değiliz. İşte bir çaba harcıyoruz ki ne kadarından sıyrılabiliriz? Aç kerebe Taaviz billah kenu la yetena havne kerim faalu yaptıkları bir münkerden istedikleri bir günahtan şeratsızlıktan dinsizlikten birbirlerini nehyetmezlerdi. Yapma etme demezlerdi. Kardeşim bu günahtır demezlerdi. Deseler de diyor sonradan oturur onlarla beraber yerlerdi, içerlerdi. Bu sefer o adam da ne derdi? Ya bu adam demin bir şey diyor da ama çok önemli bir şey olsa bu da şimdi benle oturmazdı. Demek ki çok da önemli bir şey değil. Ciddiyetini işaret etmezlerdi. Lebişemâ kânu ve feâlûn. Şimdi güneşleyenler zaten kötü ne kadar kötü bir iş yapıyor. Peki Mevla diyor bunlara yapmayın demeyenler yapmayın demeyenler de yemin olsun ki çok kötü bir iş yapıyor çok büyük bir günah yapıyor. Kara كثيرا منهم يتولون الذين Onların birçoğunu görürsün diyor. Hemen ayetin peşinde kafirlerle dostluk kurarlar. Dinsiz, imansız, kitapsız, peygamberimize söven haşa, kitabımıza hakaret eden, vatanımızı bölmeye çalışan, değil mi? İç savaş çıkartmaya çalışan, İslam memleketlerini işgale kalkışan efendim Bak bu kadar askerimizin, polisimizin ölmesine, şehit olmasına sebep olan bu kadar terörü destekleyen hep arkasında kafirler var. Yahudiler, Hristiyanlar. Ya bunlarla dost olmanın şimdi usturan ağzına sürecek kadar akılla bağdaşır bir yeri var mıdır? Zerre kadar aklı olan dost düşman seçer ya. Görürsün onları kafirlik, kafirlerle dostluk ederler. E ben ne dostluk ediyorum canım? Ben ne yapmışım? Ben ne yapıyorum? kiliseye mi gidiyorum? Papazın elini mi öpüyorum? Vafsiz mi oluyorum? Günah mı çıkarıyorum? Diyor. Anladık ama sen onların Noellerinde eğleniyorsun. Mutlu oluyorsun. Seviniyorsun. Hediyle Tebrikleşiyorsun. Kutlamaya karışıyorsun. Bundan başka dostluk ne olur? Lebi sema kaddimet lehu Kendilerini hazırladıkları sermaye ahirette baştan belaya sokacak ameller ne kötüdür. Şu yaptığınız ameller, şu yapılan işler onun öyle bir hazırlığa girmesi senin benim de bana ne demesi neye sebebiyet veriyor? En Allahu aleyhim ve fil azabuhum halidun. Kendi elleriyle kendilerine hazırladıkları felaket şudur ki feci tablo budur ki Allah onlara gazap etmiştir diyor. Artık o topluma Allah kızmıştır. Öfkelenmiştir. Hışmetmiştir. Bir şey yapmayanlara... Ama yapmayın demeyenler buna dahildir. Ve وَفِالْعَذَابِهُمْ Halidun <خالدون> Azap içerisinde de ebedi kalacaklardır diyor. Tabi bu ebedilik hemen ehli sünnet itikadı devreye giriyor. Neye göredir? Yaptığını beğenene, benimseyene helaldir diyene, haram olduğunu inkar edene göredir. Haram olduğunu bile bile, günah olduğunu bile bile yapana cehennemde ebedi kalır demiyoruz. Demiyoruz ama son nefesinde de nasıl ölür? Bilemiyoruz işte. Son nefeste de imansız ölürse sonu ebedi azaptır. Günahlar nereye çeker? İmansızlığa çeker. İnsan günahlara alışa alışa alışa, gavurlara karışa karışa karışa Onların inançları, fiilleri, hareketleri, modalları, adetleri, gelenekleri, görenekleri normalleşir. Normal gelmeye başlayınca o Kur'anla çatışır, Sünnetle çatışır, İslamla çatışır. Adam da cahil olduğu için neyi nereden ayıracağını ekleyeceğini bilemez. Cahillik yüzünden kavur olur çıkar. Ve ve ve Eğer bunlar diyor. Allah'a inansaydılar. Peygamber'e inansaydılar. Peygamber'e indirilen Kur'an'a inansaydılar. Mettehazû <gülüyor> Mevliya gavuru dost etmezlerdi diyor. Bu ayet yani. Bunun tam karşılığını veriyorum. Katma yorum yapmıyorum bak. Ayetin direkt manasını veriyorum. Hangi meale baksanız bunu bulursunuz. Allah'a inansaydılar. Peygamber'e inansaydılar. Ona indirilen kitaba inansaydılar. Gavuru dost etmezdiler diyor. E şimdi... Bu durumda, bu derece dostluk, yani nedir adamın dini günü bir de ya, normal bir şey de değil. Noel onların nesidir? Dini bayramlarıdır. Onların normal kutlama günlerine bile iştirak yasakken, bir de dini bayramlarına katılmak, bunun İslam'la bağdaşır bir tarafı yoktur. Onun için şimdi biz size ne diyoruz? Hocam sen bize ne anlatıyorsun? Biz zaten biliyoruz, biz zaten yapmıyoruz, etmiyoruz diyorsunuz. Biz size diyoruz ki, siz yapanlara ne diyorsunuz? İnsanlara çevrenizde ne kadar etkili oluyorsunuz? Allah için kaç kelime konuşuyorsunuz? Şu dilleri Allah size verdi. Bak tükürük bezlerini çalıştırıyor. Bülbül gibi konuşturuyor. Günde konuştuğunuz kelimeleri teybe alsak, saysak, Ağzınızdan ne kadar, kelime ne kadar harf çıkıyor Allah için, din için, Kur'an için ne çıkıyor? Biz bunu size söylüyoruz Biz size bunu soruyoruz Ha, Akıbetten sizi uyarıyoruz Kur'an bize uyarı olarak geldi Biz sizi şimdi hep cennete yollarsak Durumunuz iyi görünüyor dersek Bu doğru bir müjde olmaz Çünkü görünen durum iyi görünmüyor Doğru okumak lazım ortamı. Şimdi bizim vazifemiz kaç kişiyi kurtarabiliriz? Onun için önümüzdeki sohbete biraz daha adam çağırırsın. Ondan sonra biraz daha derken tam o geceye insanlar efendim katılacak kutlayacağı varsa da bir kişiyi kurtarsan içkiden, kumardan, zinadan bir kişiyi kurtarsan yani bir kişiye Allah acımaz mı sana ya? Allah acır ya. E sen deme ki bir kişiden ne olur, iki kişiden ne olur? Bazı peygamberler geldiler. Bir tane ümmet bulamatan öldüler. Kıyamet gününde öyle peygamberler çıkacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Feymurru nebi ve ma'rucul. nebi ve ma'rucul. Öyle feymurru nebi ve leys ma'ahad. Hadis-i şerifte mahşerde Resulullah görüyor hepsini seyredermiş gibi anlatıyor. Allah ona kayıpları gösteriyor. Diyor öyle bir peygamber geçiyor. Efendim kalabalık ümmeti var. Musa Aleyhisselam bizden sonraki en büyük ümmete sahiptir. Bizim ümmetten sonra en büyük kalabalık Musa Aleyhisselam'da. Efendim İsa Aleyhisselam'ın ümmeti var. Bu ümmetlerden maksadımız hangileri? Onların kitaplarına doğru inananlar ve doğru amel edenler. Onların dönemlerinde kitabı bozmadan. Şimdi zaten onların ümmetlerinden bir tane doğru kaldı mı? Kalamaz çünkü. Doğru kalsaydı Müslüman olması gerekiyor. Doğru kalsa Levkâne Musa hayyen fî zemene imâbe şâhûl ettibârı. Benim zamanımda Musa yaşasaydı bana ümmet olmaktan başka çaresi yoktu buyuruyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Musa Aleyhisselam bile ümmet olması gereken durumda bu kim oluyor da Resulullah'a karşı geliyor? Hangi Yahudi, hangi Hristiyan doğru olduğunu iddia edebilir? Hangi sapık profesör, ilahiyatçı da kalkıp bunları cennete sokabilir? Bunun 104 kitapta yeri var mıdır? Gelen bir peygambere inanmayacaksın da cenneti göreceksin. Öyle ümmetler geçiyor, öyle peygamber geçiyor diyor, bir ümmeti var, iki ümmeti var, üç ümmeti var, bir peygamber de gelmiş, hiç ümmeti yok. Koca peygamber, Cebrail aleyhisselamla görüşmüş, vahye mazhar olmuş, millete vazetmiş, etmiş, bir kişi inandıramamış. Sen şimdi iki kişiye, üç kişiye etki yapıp da namaza başlatsan, günahtan kurtarsan, az iş mi yapmış oluyorsun? Ha tabii ki sakın da öyle deme ki ben bazı peygamberlerden fazla adam döndürdüm falan. Sakın da öyle deme ha. Senin şimdi ağzının lastiği kopmuş biliyor musun? Bir konuşursun Allah muhafaza. O peygamberin noksanlığı değildir. Ümmetin bozukluğudur. Ne gibi? Yağmur yağar topraklar üzerine mümbit toprakta mahsul biter. Kayada bir şey bitmez. Yağmur aynı yağmurdur ama düştüğü Toprak kalitesine göre ürün verir. Dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısıdır onda şüphe yok. Bizim ümmette ümmetlerin en hayırlısıdır onda da şüphe yok. Bu itibarla efendim Nuh aleyhisselam 950 senede en fazla rivayet 80 kişi inandırmış. En fazla rivayet taş çatlasa 80 kişi. Normal rivayetler falan 8 kişi. 950 senede. Nuhal selamına ne kabahati var. Evet. Ama demek istiyoruz ki bu ümmetin bereketi var. Bu ümmette cevher var. Bu ümmetin içerisinde iman var. Onun için söz tesir ediyor inşallah. Zerre kadar imanı olana bir vas fayda verir. Bir hadis-i şerif okuyorum size. Kaynakları var. Bunyamin de var. Hatip de var. Siyah düğün menzili almış. Daha nece kaynaklarda geçiyor. Lafızlar farklı olabilir. Yoşyaru yevmel kıyametin asım minumeti min kubur <gülüyor> ib ila Allah itaale. Ala suret elquradet ve elkhnazir bimaddahenu ahl almaasi ve kafu anneyim ve onlar Bu hadisleri hep Müslümanlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzülerek çok acıyarak bir gerçeği bize bildiriyor, bizi korkutuyor, bizi uyarıyor. Allah tesirlenmek nasip etsin. Kıyamet günü benim ümmetimden oldukları halde bir takım insanlar mahşere çıkarlarken kabirlerinden Allah'ın huzuruna maymunlar ve domuzlar sürüsü olarak haşredileceklerdir. Bu hadistir. Bu sahihtir. Ye <gülüyor> menfeku fi sur fetetuna üfürüldüğü gün Fevç fevç bölük bölük cemaat cemaat huzuruma geleceksiniz Allah buyurdu ayetin tefsirindedir. Peki günahları neymişi soruyoruz. Tekrar tekrar soruyoruz. Bu ne yapmış? Anasıyla mı zina yapmış? Babasını mı kesmiş kafatasında şarap pişmiş? E, bütün alemleri mi öldürmüş? Bu ne yapmış da maymuna domuza dönmüş? Suçunu söylüyor. <gülüyor> Günah yapmamış diyor. Günahkarlara yağcılık yapmış diyor. Elinden dilinden geldiği halde yapmayın etmeyin dememiş diyor. Aynen hadise mehal veriyorum yani. Eli yet, yetir, yetiştiği halde. Şu anda elimizin erdiği yer var. Dilimizin erdiği yer var. Değil mi? Öyle bir ortamda var. Kalbimizin erdiği yer var. Ama iman dairesinde mahfuz kalalım. Sakın ha normaldir ne var diyerek kafir olmayalım. Ondan aşağı zaten iman yok. Bir adam haramı helal görürse iman yok. Ama şimdi bizim bu insanlara vaaz etmememiz, davet etmememiz de nedir? Haramdır. Bu da bizim üzerimizde nedir? Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye nedir? Bir cemaatin yapmasıyla öbürlerinden düşer. Ama ve lakin bu kadar 60-70 milyona bir hoca iki hoca ne kar eder? Herkesin çevresi var, kimsenin ulaşamadığı. Herkes o çevreye girişim yapacak. Böylece... ...Allah bizi insan kılığından çıkartmasın... ...mahşere insan suretinde... ...Muhammed Mustafa'nın ümmetleri arasında... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...haşt olanlardan eylesin... ...onun için sizi tekrar uyardık... İnşallah tesirlenirsiniz... İnşallah bir hafta daha herkese... ...ulaştırırsınız... ...kendiniz de dinlersiniz... millete de dinletirsiniz... ...kimine dinlediğinizden anlatırsınız... ...gücünüz yettiğini yapın... ...Allah Teala fazl-ı keremiyle... ...bu daveti tesirli kılacak kim bilir yine nice insanlar hidayet bulacak Siz de vesile olacaksınız kazanacaksınız dünyayı tapu etmekten daha kar edeceksiniz ya Hz. Ali Efendimiz'e buyurulan unutmayacaksınız ya Ali hidayet yaratan ancak Allah'tır sizi sebep kılar senin sebebinle Allah bir kişiye hidayet verirse senin için Arap'ın enfes malı kırmızı develerden daha hayırlıdır yani şimdinin bütün galerileri, bütün fabrikalarının sana ait olmasından, sana çalışmasından senin için daha hayırlı olacak bir amel neymiş? Bir kişiyi senin sebebinle Allah'ın yola getirmesiymiş. Ben inanıyorum, biliyorum içinizden öyleleri var ki yüzlerce kişiyi yola getiriyor maşallah. Allah nazardan muhafaza etse. Öyle insanlar biliyorum, tanıyorum. Sizden de daha öyle cevherler artmasını diliyorum inşallah. Buna... Efendim gayretli olun. Şimdi tabii ki dersimizle ilgili kıyamet alametleriyle ile ilgili yaşıyoruz ortasındayız içerisindeyiz. İşte Yahudi Hristiyanlara benzemek de kıyamet alametleri hepsini yaşadığımız alametlerden bahsederken Taberani ve Hakim'in Ebu Zer'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif sıramızda geldi. Odiyallahuaal İdaktarabez zaman keturalubsu tayalise. Kıyamet zaman e, kopma zaman yaklaştığı zaman taylasanlar giymek çoğalacak taylasan dediği böyle üzerine dikili olarak koldan giren üzerine yerleşen elbise değil de omuzun üstüne atılan aşağı doğru sarkan kıyafetler böyle atıyorlar üzerlerine efendim bunu çok giyecekler bu gibi kıyafetleri yani şal gibi değil de şalın uzunu aşağı doğru efendim ve kesüratit ticara ticaret çoğalacak Haddinden fazla alışveriş olacak. Tüketim patlayacak yani. Tüketim çünkü ticaret neye dayalıdır? tüket arz-talep meselesidir. E, talep olmadı mı arz olmaz. Ticaret olduğuna göre millet çok harcama yapacak. Ve keser el mal mal da artacak. Mal bollaşacak. Hakikaten yani eskiden insanların kuyruklarda beklediği, sıralarda beklediği ne mallar şimdi... Pazarlarda, manavlarda, herkesin evinin önüne kadar gelmiş ecdadımızın görmediği sebzeler, meyveler. Dünyanın bir ucunda yetişen her türlü vitamin içeren efendim değil mi? Kivi mi biliyorlardı, manga mı biliyorlardı, şunu mu biliyorlardı? Brokoli mi biliyorlardı? Brüksel lanası mı biliyorlardı? Gelmeyen kalmadı mesela. Her türlü ulaşım da artacak. Geçen Kâd-ı Şerif'te yine geçmişti. Zenginlere malından ötürü hürmet yapılacak. Saygı duyulacak. Allah muhafaza etsin. Allah bizim ayarımızı, ölçümüzü bozmasın. Allah saygıyı takvaya göre ayarlayanlardan eylesin. Allah katında en değerli olan takva kullarına tazim edenlerden eylesin. Allah Teala ilminden sebep, takvasından sebep, dostlarına tazim etmeyi bize nasip eylesin. Yoksa malından, servetinden sebep Dinsiz kitapsızlara saygı göstermekten bizi muhafaza eylesin. Çünkü olur adamda hiçbir efendim e, fazilet yok, meziyet yok, ahlak yok, itikat yok, salih amel yok ve lakin para var. Ondan dolayı bütün insanların ona nesi var? Saygısı var. Bu çok büyük tehlike, kıyamet alameti ki şu anda vakadır bu. ve keturetüş işşurat. Güvenlik görevlileri çoğalacak. Yine bu başkanlı şerifte geçiyor. E her taraf hırsız uğursuz dolmuş. Beş bin polis alacağız diyorlar. On bin daha almaları lazım yani. Hakikaten polis gece gündüz çalışıyor. Ne yapacak? Çoluğu çocuğu hırsız etmişler. Getiriyorlar nerelerden? İstanbul'dan. Köveleniyorlar. Adamın boğazından asılıp alıyor. Gözü bakarak yani. Boğazından buradan asılıp alıyor. Bir şey de yapan yok. Onu deviriyor bırakıyor. Onu... Ya, ...arabayla sürüklüyor bırakıyor, bir şey yok. E, güvenlik görevlileri artacak. Neden? E, çünkü tabii e, dediğimiz gibi terör artacak, eşkuyalık artacak, hırsızlık artacak, gasp artacak, kapkaç gibi olaylar artacak. Bu da neyi gerektirecek? Güvenlik görevlilerinin çoğalmasını gerektirecek. Öyle midir değil midir? Evet, Allah Teala güvenlik görevlilerine yardım etsin, muvaffak etsin. Bu, bu fitneyi bir an evvel durdurmalarını nasip etsin. Ama bu dünyanın meselesidir. Sadece buranın meselesidir. Nereye gitsen? Efendim, tabii e, genel görev, güvenlik görevlileri de yetişmeyince şimdi nereye dönüldü? Özel güvenliğe dönüldü. Dolayısıyla şimdi e, siteler özel güvenlik. Dükkanlar özel güvenlik. Herkes özel güvenlik. E, ne yapacak? Yani adam duvarın arkasından oyuyor, giriyor. Kuyumcu önüne alam taktırmış. Efendim şunu taktırmış, çelik yaptırmış, bilmem ne yaptırmış. O da bakıyor ki arka, arka duvar bahçeye açılıyor. Girmiş oraya, bahçeyi kırmış duvarı. Giriyor Nasıl olacak? Herkesin başına bir güvenlik görevlisi de koyulacak hal yok. Ama yine de biz güvenlik sağlamak üzere gayret eden görevlilere duacıyız. Allah onlara yardım etsin, muhafaza etsin. Bak onlar gece yaralarına ne tehlikeler atlatıyorlar. Kaç tanesi şehit oluyor, kaç tanesi yaralanıyor yani sakat kalıyor Onlar da çoluk çocuğu var vatan evladı burayı korumaya gelmişler ne yapacak ama işte ah şu insanların kalbine Allah korkusu yerleştirilse de biraz daha bu iş gevşese yok ve kânet imaratus sibyan çoluk çocuk başa geçecek yani kültürü olmayan tecrübesi olmayan birikimi olmayan efendim yaşı genç eee öyle gözüpek delicesini atlar sonunu hesap etmeyen insanlar yönetimi ele alacaklar bu da ne olacak ümmeti felakete sürükleyecek ya ve keder o günün kadınlar çoğalacak e tabi hakikaten dünya üzerinde nüfusun ekseriyeti nedir şu anda da kadınlardır kadın nüfusu artacak ve car sultan yönetimler zulüm yapacak Yöneticiler zulüm yapacak. Yani şu anda sen bırak Yahudi, Hristiyanı İslam alemine bak. Tunus'a gittik. O bir binali var orada. Kadın orada başı yarım kapalı. Biraz konuşuyorum onunla ne durum var nedir. Başla da ağlama. Başörtü yasak diye bizde. Tunus sahabe torunlarıdır. Tunus'un fatihleri tabiindir. Ve Tunus'taki bütün ümmet, millet ekseriyeti, Resulullah'ın torunları ve sahabe torunlarından kurulma bir millet. Kadın hüngür hüngür ağlıyor. Sokaktaki ne de yasak ha? Sokakta geçen kadına yasak yani. Evet. Böyle bir durum var. Gidiyorsun bir yere, efendim, Müslüman diyarı, e, halk Müslüman, bir yönetim var başında, Adama namaz kıldırmıyor, adama oruç tutturmuyor, adama zorla içki çifttiriyor, zorla zina ettiriyor. Neler yani? Allah hayırla ıslah eylesin diyor. Ve tuffi vedil mikyalü vel mizan. Ne olacak kıyamete yakın? Ölçü ve tartılar, noksan yapılacak. Yani öyle usuller bulmuşlar, Mutlatma mı koyuyorlar, bir şeyler mi koyuyorlar? En hassas terazileri bile uyutuyorlar yani. Bu en büyük günahlardan biridir. Evvelce de olursa tek tük, şimdi yaygınlaşacak. Kebair günahlardan Allah Teala buyuruyor: "Seydül billah veilul mutaffifin." O eksik tartan, eksik ölçenlerin vay haline. Cehennemdeki veil vadisine düşecekler. Ki oval veyl, el vadin fil kafir 40 70 cehennemde derin, dipsiz bir vadi var. Adına veyl deniyor. Kuranda çok geçer. Veilüllül Mutsallin, Veilüllül Muttafeefin, Veilüllül Mukezzebin. Efendim, bir kafir diyor. Atıldı mı tepesinden aşağı? 70 sene. En süratli hızla ince dibini bulamayacak. Kimi tehdit ediyor? Ölçüde tartıda noksanlık yabanları da oraya sokmakla tehdit ediyor. Elledine idak tellu kendileri insanlardan alırlarken tam alırlar, fazla fazla alırlar. Ve <gülüyor> idak insanlara bir şey ölçüp verirken tartıp verirken yuxsirun. Noksan yaparlar. Ne olacak ya? Şu kadar bir çalmayla zengin olsa fare en zengin olması lazım. İşi gücü hırsızlık ya. Yani sen insansın, müslümansın. Yazıktır, günahtır. Bir kumaştan şu kadar terzilerin de işi zor, kuyumcuların da işi zor. Adamın kalıyor kumaştan parça. Hiç adama demiyor ki kaldı şu kadar parça. Helal eder misin? Hemen o parçayı iç ediyor. Ondan da bir, birine bir yelek çıkarıyor. Allah. Haram yahu adamın malı be. E fazla geldi. E de adama. Derse kalsın kalsın. Demiyor. Ya alırsa diyor. Demiyor. Kuyumcular bir alem. Efendim. Gramları, gramajları karıştırıyor. Efendim. 18'e 24 diyor. Öbürü bilmem ne. Hep haram. Bunlar hep ta tatfif, tahsir zarara uğratmak. Müslümanı kandırıyor. Ölçerken tartarken şöyle bir el çabukluğuyla onların ölçmeleri vardır ya şş, şöyle sen de zannediyorsun ulan herife bak ne hareket sergiliyor falan halbuki kaçırıyoruz işte oradan kaç santim gitti <gülüyor> he Ali Rıza Efendi Hazretleri Efendim babamızı şeyhi Bezzaz idi bandırmada yatan zat Bezzaz yani Manifotracı idi Efendim babam Hazretleri onun dükkanda otururdu Mübareğin gemilerle malları gelirdi ya. Azrıza Efendi Hazır. öyle zengindi. Zekatlı sadakayı da kendisi dağıtırdı çuval sırtında. Şimdi nerede öyle zengin? Kendi yüklenecek eti de dağıtacak. Kurban kesip de eti dağıtacak kendi eliyle. Nerede? Yüklenir sırtına dağıtırdı. Kumaşları dağıtırdı, her şeyleri dağıtırdı. Efendim oturuyorum orada diyor. Şimdi diyor birine müşteriye ölçüyor diyor. Bir ölçtü şimdi. Bir daha aldı öbür taraftan bir daha ölçtüyor falan. Cık, ben de içimden geçtik. Allah Allah. Bu Öbür taraftan da ölçsen aynı gelir. Bunu yani ikinciye ne gerek var? Döndü evladım dedi. Bu öyle büyük bir günahtır ki bunun zerresi bizi yakar dedi. Onun için bizden geçsin onlardan geçmesin dedi. Anlıyor musun? Dostların işine. Öbür türlü adam birisi vefat ediyordu. Yanına telkin yapmaya gelenler oldu. Kelime-i tevhid okudular. Adam hi bana mısın demiyor. Bir defa la ilahe illallah diyemedi. Telkine de cevap verdi. Dedirtmiyorlar bana diyor. Dedirtmiyorlar bana. Ya ağzın dilin konuşuyor desene. Dedirtmiyorlar bana. E, Müslüman değil miydi? Müslümandım. Namaz kılar, hacca da gitmiş. E diyemiyor. Komşusunu çağırdılar. Zannediyorum Malik diner Dinar olacak. O mübarek zat komşusu geldi, vaziyete baktı. Hanımına dedi ki ne iş yapardı dedi. Hanımı dedi ki bunun ölçeği tartıları vardı işte alırdı satardı. Ama dedi kendine alacağı kullandığı tartı başkaydı. Millete vereceği tartı başkaydı. Aynı ayette buyurulan üzere kendine tartarken tam alır, millete verirken eksik verir. Tartı ona göre ayarlı. Dedi ver o tartları bana. Verdi. Vurdu, kırdı birbirine, yaktı, eritti neyse. Geldi dedi, ne durumdasın şimdi? Dedi şimdi daha beter. Konuşuyor ya. Ölürken konuşuyor da la ila illallah la, dedi nasip olmuyor. Daha beter oldum dedi. Ateşten iki tane daha koydular önüme. Tırman bunlara bakalım diyorlar. Değer mi bir metreye? Değer mi on grama? Yapılır mı bu ya? Yazıktır ya. Bak Allah ne buyuruyor? Seurhikuhu sauda. O kafiri diyor, o günahkarı diyor. Ateş dağlarına tırmandıracağım diyor. 70 senede çıkılıyor, 70 senede iniliyor. Çıkarken de, inerken de her adımda yanıp kül oluyor, tekrar diriliyor. Ateş dağında durulur mu ya? Ne yapar seni? Bir laf fışkırtıyor da etna bilmem ne bir resimler gösteriyorlar görmüyor musunuz o yanardağın lavlarını? Üstü bütün taş toprak içinden çıkan lav bile şehirleri memleketleri alıyor altına bir anda yok ediyor. Peki dağın tamamı ateş buna çıkılır mı? E çıkartacağım diyor. Ölüm olsa çoktan ölmüştü. Ölüm yok çektireceğim diyor. Onun Rabbimiz peşinden soruyor. Ela la yezun nulâ ike ennehum meb'ûthûn liyevmin yevme li Rabbil alemin Bu ölçüyü tartıyı eksik yapanlar, bu insanları kandıranlar, aldatanlar, yalan yere yemin edenler, milleti efendim uyutanlar, uyuttum diye kendini uyanık sananlar, haksız kazançlar elde edenler, hiç inanmıyorlar mı ki Kendileri çok büyük bir günde hesap için diriltilecekler. O günkü bütün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna dikilecekler. Hiç mi inanmıyorlar diyor allah Teala. Yani insanda zerre kadar iman dediğimiz ne var? Yahu bir insan şüpheli bile olsa dese ki ya tutarsa, bir insan düşünse aklından geçirse ki ya dirilirsem o faraziye bile... İnsanı bu günahlardan engellemesi lazımken sen yüzde yüz inandım diyen Müslüman olarak göz bakarak bu günahları işliyorsun. Halbuki bir insana deseler ki böyle bir risk var. Adam da dese ki inanmıyorum. Ama sonra düşünse ki bu haberi bana getiren adam doğru dürüst bir adam yat çıkarsa yanarım. Madem öyle yapmayayım bu işi. En ufak bir tehlikeyi düşünen bile bunu yapar. E siz imanlı insanlarsınız Allah buyuruyor. Hiç inanmıyorsunuz gibi dirileceksiniz? Onun için Allah Teala bugüne kadar neler yapıldı? Bunlar nasıl helallaşılacak? Meseleleri var. Bunların hep sahipleri bulunacak. Sahiplerine hakları iade edilecek. Onun sonra istihlal, helallık dilenecek. Aman hoca ben nereden bulayım ya? Kimi soydum, kimi yoldum ben? Neler yapmadım ki? E ne olacak şimdi? Bulacaksın. Hepsini helalleşeceksin. E adam ölmüş, varislerini bulacaksın. Varisler ölmüş, varisi de. Adamlar sağken işleri kurtarmaya bakın bak. Adam ölürse 40 tane varis çıkar başınıza. Ölmeden helalleşmeye bakın. Ölürse sen yarın döndüm de desen, Arafat Müzdelife'yi karışlasan sahibinden helallik al derler sana. Sahibine git derler. Yok varisine git derler. Bu iş uzar bak. Kolay yoldan dönmenin yok. E adam varisi de bulunmuyor. Adam diya, terki diyar etti. E, gitti bir yere göçtü. Bulunmuyor. Edip, adresi yokmuş şey hiç yok. Hakikaten araştıracaksın. Bak numara yapma. Benim burada bir denetimim gözetimim yok. Bilgisayar raporlarım yok. Allah'la senin aranda bak. Numara yapma. Araştırdın mı hakikaten? Güç sarf mi? Aradın mı? Buldun mu? Sordun mu? Evet. Bulamadın. Tamam. O zaman ona onun hakkından sana geçeni onun adına sevabı sadaka yazılmak üzere fakirlere tasadzuk edeceksin. Ondan da bir sevap beklemeyeceksin. O senin değil zaten. Adamın efendim hakkını onun yerine sadaka veriyorsun. Bir de bu gavursa of yandı gülüm keteneli bak. Sadaka adamın ruhun Ölüsünün de dirizlinin de Adına namına ruhuna cevap gider mi yavrun Gitmez O ne olacak acaba O da çok acayip bir durum yani O da çok acayip bir durum Onun için Olur ki onda da tabi kafirin azabından Hafifletilme söz konusu devreye girer Ama tabi o azaptan sana yüklenilir Bu da var Yani bir adam kafir diye Ebedi cehenneme gitti diye Bunların da hepsi eşit derecede yanıyor mu Yanmıyor. Cehennemde de neler var? Derekeler var. Tabakalar var. Onun için... Efendim... Tabi Allah muhafaza etsin... Düşmekten... En aşağı azap diyor... Hiçbir yerine ateş değmez... Ayaklarının boşluklarına çukur yerlerine... iki tane ateş közü koyarlar... Beyni fıkır fıkır kaynar diyor. Bundan aşağı azap yok ama... Peygamber babası da olsa... Sallallahu aleyhi ve sellem hangi peygamberin evladı olsa veya şey olsa kafirse Allah muhafaza işte en ehven azap budur diyor bundan aşağısı yok. Velakin tabii ki e, bir Müslümanın üzerinde kafirin hakkı varsa o Müslüman'a e, bir azap tereddüb eder o kafirden de bir miktar azap hafifleştirile bilir o hak karşılığı bitinceye ödeşinceye kadar Allah Teala Celle Celaluhu kimseni bırakmaz arkadaşlar bırakmayacağım diyor onun için kendimizi bir hesaba çekelim efendim alışveriş meseleleri söz meseleleri efendim doğruyu konuşma meseleleri Bunlara reyat edelim. Doğru tartmaya, doğru ölçmeye reyat edelim. Kıyamet alametidir. Bu vakidir. Bu vakadır, bu gerçektir ki bugün aldatma, Allah muhafaza etsin, en aşırı boyutlarına ulaşmıştır tarihte. Bu kandırmacalar hususunda, bugünlerde millet acayip bir hale gelmiştir. Hiç güven kalmamıştır. Bu da bir hadis-i şerif. Müslim rivat ettiği bir hadis-i şerif İbn-i Mesut radıyallahu ahtan inneşşeytan le temesselu fî kıyamet yaklaştığı zaman şeytan insan kılığına girecek. Gördüğün zaman aynı insan. Mesela Dihiyetül Kelbi büyük sahabi duyuyorsunuz radıyallahu anh. Cebrail aleyhisselam Resulullah kimin suretinde gelirdi? Hazreti yeni şeklinde gelirdi, kılığında gelirdi. Hazreti Dihyani Arab'ın en güzeliydi. O zaman en yakışıklı bir insandı. Ve onu görenler tabii kendisi de hayatta. Kendisi de hayatta ama Cibril de onun kılığında geliyor. Bu sefer ne oluyorlar? <gülüyor> İkileşiyorlar. <gülüyor> Bu yüzden sahabe-i çok şaşırdı. Olurdu. Bazı muharebelerde yol kaybedenlere yol göstermek üzere şuradan gidin, şuradalar, şu Vesaire tehditleri haber vermek üzere Hazreti Cibril görünür. Sahabe-i Kiram'a görünür. Ama onlar kimi gördük sanılar? Dihye'yi gördük sanılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verirlerdi. Ne oldu? İşte Dihye bize dedi ki şöyle git biz de öyle geldik sizi bulduk. O Cibril'di derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dihye burada biz, bizler duruyor. Dihye sizin yanınıza ne zaman geldi? Bunun gibi şeytan adamın kılığına girer. Şimdi tanıdığınız bir biri var bir hoca bazı kere ahir zaman kıyamet yaklaştığı zaman o hocanın kılığında şeytan görünecek fakat burada bir mesele tabi vardır o da nedir ehl sünnet vel cemaattan olan birinin şekline girmeye kadir olamaz tabi bu bir meseledir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Beni gören gerçekten beni görmüştür. Kimse şüphe etmesin ki o mu değil mi acaba? Şeytan benim kılığıma girip de size görünemez. Görünmek istese ne olur? Yanar. Şimdi işte Resulullah'a uyan, sallallahu aleyhi ve sellem, ehli sünnet vel cemaat itikadı ki en büyük ittiba nerededir? İmandadır. Bir insan evvela kafa yapısında fikrinde kalbinde itikadında Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı gibi bir imana sahipse bir ilme sahipse her insan tabi peygamber değildir amellerinde kusurlar olabilir ve lakin eğer itikadında olan Resulullah'a ittiba için inanç babında ona uyduğu için Allah şeytanı onun kılığına sokup da insanlara nutuk attırmaz anladın? Ama bir insan zaten ehli sünnet dışına kaymışsa, ehli sünnet dışı sapık fikirlere sapmışsa, şeytana bu nedir? Maskaralıktır, malzemedir. Şeytanın oyuncağıdır bu. Bazı kere onun olmadığı yerde şeytan onun kılına girip onun gibi konuşur mu onun ağzından? Konuşur. Böyle mi konuşur ki insanları da hayrette bırakır yani. Bu adam da böyle konuşamıyordu. Bugün nasıl konuştu derler. Halbuki orada şeytan devreye girmiştir. Bak, Müslüman hadis şerifi bu. fetil <gülüyor> kavm. Gelir bir cemaata diyor. min bilhadis. Minelkedip. Onlara yalan, dolan, uydurma ne varsa din adına, fetva adına helaldir, haramdır diye hikayeleri okur. Feteferrakûl. <gülüyor> Cemaat dağılır. Feyekul raculun min birisi kalkar der ve la adri Ya bu adamı bir yerden göçmüş mü tanıyorum fakat yüzü tanıdık diyor Yani bu beyanlar bu konuşmalar bu şekillerde bir uyumsuzluk görüyorum bu kadar konuştu dinledik velakin gerçek nedir anlayamadım diyor Kafayı karıştırıyor Bu da kıyamete yakın Olacaklardandır buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi hakikaten Bu açık oturumlar Bu son zamanda din adına çıkanlar Konuşanlar Kur'an hakkında yorum yapanlar Yanlış yanlış manalar ayet bulanlar Yoranlar Son derece artmıştır E tabi eskiden Bir kanal vardı Onun da dinlen bir işi yoktu İş rahattı. E şimdi çoğaltı kanallar. Bu sefer Müslümanlar da çoğalıyor maşallah. Allah sayesinde artırsın. Dine ilgi arttı. Bu güzel bir şey değil mi? Dine ilgi arttı. Allah şuuru da artırsın inşallah. Yani hakikaten adam diyor geçen sene 100 bin kişi ömreye gitmiş. Bu sene 500 bin kişi gitmiş. Yani yüzde yüz değil. Yani yüzde dört yüz artış var. Acayip bir durum. Milleti Allah Teala dinine doğru döndürüyor inşallah. Kalpler Allah'ın elinde. Allah sizi bizi vesile etse. Şimdi bu insanlar İslam'a bir yöneliş içindeler. İslam'a yöneliş içindeler. Olduğun zaman bunların da hesabı neye göredir? Reyting'e göredir. Hangi programda? Efendim şehirci topluyor. Bu sefer bakıyorlar dini konular geçtiği zaman Yeçüş Meçuş dediğin zaman Dabbetül dediğin zaman Dercal dediğin zaman Mehdi dediğin zaman millet kitleniyor başına. Ha bu program dedi gibi. Bu sefer İsa Aleyhisselam inecek mi vesaire. Ne olacak? Ehli sünnet adam arayan yok, bulan yok. Doğruyu konuşturan yok. Konuşan var. Konuşturan yok. Bu sefer hepsi batılda yarışmak üzere birbirlerinden daha sapık adamları buluyorlar, çıkarıyorlar. O diyor ki efendim hayız halinde diyor mesela kadın Kur'an okur mu okuyamaz mı vesaire tartışma tartışma o diyor okur, okur okur. Delil getiriyor bir şey Öbürü diyor ki cık, okuru bırak namaz da kılar diyor Kabe'ye de girer diyor. O daha ilerici hoca oluyor. Bak adam ne açık adam ya cehenneme kadar yolu var adamın. Yani bu adam bak nasıl bir yenilik getirdi görüyor musun? Bu eski hocalar bizi mahvetmiş. Halbuki dün Resulullah'tan beri böyle geldi dini kimse değiştirmiyor ki. Değiştirenler bu. Yeni çıkanlar. Bu uyduranlar. E şimdi sen, sen hala arıyorsun ki şeytan ne vakit gelecekte beni azdıracak. Adam dedi, şeytan bana bir şey yapamaz. Ya Dediler şeytanla uğraşılmaz. Meydan okuma. Allah'a sığın kardeşim. Ya dedi bana bir şey yapma, Ben senin gibi mıyım dedi ya. Şeytana uyulur mu dedi ya. Şeytanda adam şekline gelmiş bura. Haber yok bir şey yok. Ne var ne yok dedi. Sen mi diyorsun şeytan bana bir şey yapamaz dedi. Çıksın karşıma dedi. Gel şuraya kadar bak ne yapacak sana diyor. O da demiyor ben şeytanım. O da gidiyor bir sede. Yarı yola gitti. Ya sen ipsiz geliyorsun dedi ya. Milleti halatla zor çekiyoruz dedi. Sen ipsiz geliyorsun dedi ya. Ha sen şeytan mıydın? E şeytan boynuz takıp da ben şeytanım demez ki ya. Şeytan bir künyeyle, bir lakapla, bir isimle, bir vasıfla meydana çıkar ki... Şu kadar üniversite bitirmiş adam ya. E şimdi diplomasız hocalardan iyi bilmez mi bu? Tabii cehennemi yolunu daha iyi bilir. O zaman ne olacak? Düşürür peşine. Sen de arıyorsun. Şeytan ne zaman çıkacak hadise göre ya? İbni Amr Hazretlerinden rivayet. Müslim. Sahih Müslim duydunuz mu Müslim? Buhari'den sonraki kitap ne? Müslim ha. Müslim... Müslümana derler değil mi? Adam bir şey rivat etmiş, hadis değil bir şey değil. Dedi ki sütlaş dedi, kalp ağrısına iyi gelir dedi. Biliyor musun Arapça? Adam dedi ki, hangi kitapta var dedi? Ravav Müslüm dedi. Müslim rivat ediyor diyor falan. Adam Allah Allah ben de bu kadar hadis gördüm. Hiç bunu görmedim dedi. Ben de Müslüman değil miyim dedi canım yani. <gülüyor> Müslüm deyince Müslüman. Ben öyle müslim demiyorum ha. Yani Müslümanlardan bir Müslim değil. Kitap var ya Sahih-i O rivayet ediyor. Hadis-i şerifi efendim İbn Amr Hazretlenden "İnne fil bahri şeyatın mescune ten feka Süleymanu <gülüyor> Aleyhisselam yushiku en tahraca fe teqra ala en-nas Kur'ana." Hadise bak ya. Süleyman Aleyhisselam zamanından diyor denizlerdeki adalarda bağlı şeytanlar var. Süleyman Aleyhisselam cinlere, şeytanlara biliyorsunuz hükmediyordu bazılarını ne yaptı? hapis etti tevkif etti biz Mescid-i Aksa'ya gittiğimiz zaman ta evvelce orada mahbis cin cin hapishanesi adı verilen mağaralar vardı Süleyman Aleyhisselam oranın hakimiydi ya cinlere de orada hapis veriyormuş Allah şimdi sen cin nasıl hapsedeceksin? demirler, çelikler, koy hapse uçar duvardan çıkar nerede bulacağız? ama Süleyman Aleyhisselam'a ne verilmiş bir güç verilmiş ki Süleyman Aleyhisselam'dan kaçamıyorlar bağladı kalıyor, duruyor daha o zamandan bağlı şeytanlar diyor, ahir zamanda benim ümmetime karşı salınacak diyor Yuşikü, çok yakındır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim vefatımdan sonra Yüshiku yaklaşmıştır. Entekruci o şeytanlar çıkacak diyor. Fethkar ale insanlara ne okuyacak? Gazel hikaye değil, Kur'an'a Kur'an okuyacaklar diyor. Tehlike çok büyük. Şimdi insanlara çıkacaklar, Kur'an okuyacaklar. Burada çok iman var. İmam Nevevi, İmam Mekkivi, çayır ulemanın beyanları var. Bir manası şudur diyor. Kur'an okumayacak. Arapça bir şeyler okunacak, Kur'an diye yutturacak. Bu olur mu? Olmaz olur mu be? Şurada sizin hepinize adam bir namaz kıldırsa Arapça bir sözlerle, hiç Kur'an olmasa yatar kalkarsınız. Tabii. Hafız olan biri varsa, o da unutmuş hafızsa, o da benim unuttuğum surelerden zanneter, o da yer. Sağlam bir hafız olacaktı. Ne okuyor bu diyecek ya? He? Bunu yutturur yani. Arapça. Birinin başına geldi. Hocanın birinin. Karısı da çok kızgınca bir de kuması var. O da onu kumasıyla işte yakalamış. Yakalasa ne olacak canım? Adamın karısı ya. Allah Allah ama o karısı marısı demez. Öbür karı. Onu kaydı meşru ilan etmiş. <gülüyor> Karılar böyledir. Ya diyor... Allah'ın helal etti, ben anlamam diyor. Bana göre gayri meşru diyor bu. Allah Allah. Sana göre cehennem meşru o zaman. Öyle ya sen? Hala aramadır. Neyse karım anlamaz tabi. Adam da siyaset yapacak tabi. Adam da öyle olur mu şimdi? Bu da ne kızım? Diyor ona sen bunlan. Birleştin mi, ettin mi Ya yok vallahi bir şey konuştum. Yok şudur yok budur. İnandıramıyor. O da onu şimdi. Bakalım kustu bozulmuş mu bozulmamış mı? Kur'an oku bakayım dedi o da ad adam allame adam yani Arapça bir şiirler düzdü kadın bir yatıştı biliyor musun ben de dedi günahını aldım dedi ya ne olacak adam sonlarını bir uydursa Arapçada öyle vezinler kafiyeler var ki mütedebbinin divanından iki bey dokusa yani karı yuttu Allah Allah. İyi ki namaz kıl demedi. Durum çok vahim olurdu yani. <gülüyor> Gerçi o da... ...niyet etmeden hareket yapabilir belki. O da ayrı bir dava. Mesele... ...insanlara çıkacak Kur'an'a şimdi Sen şimdi... ...Kur'an ilmi olmazsa... ...hafızlık olmazsa... ...Kur'an'ı bilenler çoğalmazsa... ...köye gidiyorsun hafız yok. Kasabaya gidiyorsun hafız yok. Vilayette hafız yok. Vilayette... ...eskiden bir köyde kırk hafız vardı. E yok! E kısa biri bir palavra yuttursa ne olacak? Bu bir tehlike. İkinci şey Kur'an okuyacak niçin? Kur'an okuduğu zaman Müslümanların güvenini alacak. O güvenle onları saptıracak. Anladın mı? Şimdi adam bir ayet okuyor. İki ayet okuyor, 3 ayet okuyor. Yarım saat, bir saat konuşuyor. Bu arada da birkaç düzmece hurafe uydurma bir şey millete helal aramı karıştırıp katıyor. Öbürü ona ya bu yanlış fetva eriştiyorsun. Ya adam ayet okuyor kardeşim sus çarpılacan diyor ya. Ulan adam ayet okuyor da böyle mi ayet okunur ya? Bak ne ayet okuyor? İşte meşhur bir adam mealleri var, büyük profesör. Ne ayet okuyor? اِنَّ لَزْنَ آمَنُوا وَالَّزْنَ آدُوا وَالنَّصَارًا وَالصَّابِينَ مَنْ اَعْمَنَ بِاللّٰهُ ve amilu salihan. فَلَوْ مَجْرُ Rabbi'm رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفْنُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُحْسَنُ 62. ayet. Adam doğru okuyor. Diyor ki bak, Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, yıldıza tapanlar, bunlardan diyor, Allah'a, ahirete inanıp, güzel amel yapanlar, cennete girecek diyor. Burada diyor, peygambere iman şartı var mı diyor. Yok diyor. E sen nasıl Yahudi Hristiyan cehenneme gidecek diyorsun diyor ayet okuyorum. peki bu ayetin manası bu mu değil bu ayetin manası ne Musa aleyhisselam zamanındaki hakiki ümmetleri Yahudi olanlara söylüyor Hristiyanlara kimi söylüyor İsa aleyhisselam zamanındaki hakiki ümmetleri onlar girmeyecekler mi girecekler öbürü Nuh aleyhisselamın kavmi öbür İbrahim kavmi bunlar iman ettiler peygambere kitaba o zaman bunlar girmeyecek mi cennete e girecek Kur'an onu söylüyor Halbuki başka ayetlerde Resulullah'a inanmayanların cehenneme gideceği dolu var. Ama onları millete söylemiyor. Bunu söylüyor. Baştan da o kadar ilim sergiliyor. Ayetleri, hadisleri peş peşe seriyor. Ser diyor. Hakikaten insanı hayrete düşürecek ilim sahipleridirler. İnsan dinledikçe diyor. Allah Allah. Adamda ne ilim var. Ya bu kadar ilimden sonra insan böyle bir batıla kayar mı? Allah kaymaktan muhafaza. Bizim peygamberimize inanmayanı cenete sokuyor. İşte onun için Kur'an okuyacak. insanların güvenli kazanacak. Ayetlere batıl batıl teviller yapacak. Yorumlar yapacak. Manalar verecek. Adam aç mealine bak. Adam mealine. Salat namazdır. E salata, duayı tam yapın diyor. Namaz demiyor. Ne diyor? Duayı tam yapın diyor. Kelimenin manası ne vermiş? Açmış lukattan dua bulmuş. Dua vermiş. Görüyorsun? Nasıl saptırıyor? Öbür oradan yakaların üstüne başörtlerini atsınlar diyor. Çarşaf ulus kısmını. O ne diyor? Efendim, gerdanlıklarını kapatsınlar da diyor. Kapkaça maruz kalmasınlar diyor. Öyle bir zaman yani bazen köpek fayda sana bir fayda sağlıyor da evladın sana zarara sağlıyor ya. Bir faydası da yok. Ne kadar zorlaştı değil mi? Biz de ne yapalım? Yani doğurmadan da olmuyor. Doğurmayınca da yavrular doğuruyor boyuna. Bu sefer ne yapacağız? Resulullah doğru söylüyor. Doğru buyuruyor. Ha bu demek değil ki, bak şimdi herifler ki onun için millet köpek büyütüyor. Ulan sen ne bakıyorsun kokadarların kucaklarındaki köpeklere ya? Resulullah onu mu söylüyor haşa? Sallallahu aleyhi ve sellem. O evde köpek büyütmek, koynunda köpek taşımak haram ya. Aynı yatağa yatıyorlar bir de. Ooo birbirini yalıyorlar, yutuyorlar. <gülüyor> Köpeklerle haşır, neşir. Her kim diyor, köpek büyütürse, köpek beslerse her gün yaptığı amellerinden, sevaplarından Uhud Dağı kadar eksilir diyor. Adamu zaten zerre kadar ameli yok, Uhud Dağı kadar gitti mi ne olacak? Bir adam sabaha kadar diye kılsa, akşama kadar oruç böyle köpek evinde koyunda kucağında ama şey demiyoruz yani bahçeyi bekleme köpeği onları demiyoruz efendim tarla köpeği onları demiyoruz ama böyle evlerde ocaklarda kucaklarda beslediği zaman Uhud'da kadar sevabı her gün eksilir çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu tehlike Resulullah'ın buyurmak istediğini anladınız değil mi? evet yani çocuktan hayır gelmeyecek çok henüz tam o zamanda değiliz birazdan o zamana gidiyoruz birazdan gidiyoruz birazdan bak görürsünüz 5-10 sene çok uzun bir zaman bu milletin 20 sene evveliyle şu andakine bakarsanız 20 senedeki değişikliğin yüzlerce senede yapılamayacak kadar büyük tahribat olduğunu görürsünüz şu kanalların çıkması ve vesair ulaşımlar internetler bilgisayarlar ve bunlardan sonra gelen fitneler fesatlar İnternet kafeleri vesaire, bakın 80 öncesine bakın 80 sonrasına. Şunu bir hesap yaparsanız, yani bu ne zaman olacak? Yüzlerce sene var demeyin. Beş on sene içinde, şu içinde bulunduğunuz ortamı arar hale gelirsiniz, şaşar hale gelirsiniz. Çünkü kötülük çok hızlı ilerliyor. İnsanlar hakkı iddiası kabul etmekte zorlanıyor, batılı hemen kapıyor. ''İnhamhamel hakkı fekendeke bilâ semu'in ve inhemhemel batılı fekendeke esmû minessem'' diyor şair. Hakkı diyor çınlata çınlata bağırsam sanki kulaksızsın ama batılı fısıldasam her tarafın kulak kesiyor. Millet yanlışa meyillidir, millet batıla meyillidir. İnsanlar münkere meyillidir. Bizim de meylimiz var Allah bizi korusun. Ama işte kendimizi bu cemaatlerde tuttukça Allah bizi koruyor. Ama cemaattan çık bakalım, seni hangi cemaatler kapıyor? Ondan sonra seni kim arasın, nerede buluyor? Ya, şu sohbetlere devam etmeyenlerin nicelerini haldedir? Bir tutam sakalı olanların sakalları mı kalmış? Beş vakitte beş katanların namazları mı kalmış? Neden? Cemaati bıraktı. Cemaati bıraktı. Cemaati bırakmak kadar büyük bela yoktur. Bak cemaatin içinde kalanlar Allah'ın korumasındadır. Ama, cemaati bırakmayacaksın, sohbeti bırakmayacaksın. Bu kadar ayet hadis sokunuyor. Helak yoklar o varu kebîrun. Büyüklere saygı gösterilmeyecek. Adamın yaşı büyük, maçı büyük. Neresi bak birkaç senelere ver bu saygılar vardı. Kalkardılar bir yaşlıyı, buyur otur otobüste, trende şurada burada. Şimdi hiç bakmıyor ya. Bana ne diyor? Erken gelseymiş, önce gelenin hak önce gelenin diyor. Yaşmaş hak değil. Vela-i rahmet Küçüklere merhamet edilmeyecek. Ezen ezene. Küçüktür, zayıftır, tecrübesizdir, yenidir. Buna acıyalım. Öyle bir şey yok. Büyük balık, küçük balık yuta gelmiş. Ve öyle evladü zina zina çocukları çoğalacak. Veled-i zina, veled zina, nikahsız bütün. Allah Allah Allah Allah Bunlar öyle bir programlar yapıyor öyle bir yayınlar yapıyor millete veled-i zinalı meşrulaştırıyor bak Türkiye'nin en meşhur sanatçılarından ayrılıyor kocasından boşanıyor zaten nikahı var mıydı Allah biliyor Ondan sonra ne diyor? ben diyor bir çocuk daha yapacağım e, kimden yapacağım diyor bu eski kocamdan diyor e o zaman bir daha mı evleneceksin? yok diyor evlenmeden yapacağım diyor e bunu bütün millet seyrediyor nikahsız çocuk yapmak efendim özendiriliyor Resmen alenen Milyonların karşısına bunlar Her gün nikahsız çocuk yapacağım Reklamını yapıyorlar ya Ne olacak 5-10 sene sonra bu Şimdi bunların programıyla büyüyen çocuklar Ne zihniyetle yetişecek Kim dur diyecek Allah'ım kim Şaştık Halimiz malumdur Hazreti Lemyezele Hazreti Mehdi gele de Bu işler düzele Amin, Amin. Ne yapacağım başka? Hatta inleracı Leğşelmer alakarı atıttaryk o kadar ilerleyecek ki fuuş diyor adam yolun kenarında kadınla çiftleşecek diyor. Siz bunlara şimdi olur mu zannediyorsunuz Evece birbirine sarılarak kimse gezemezken, birbirine el kol atamazken, adam kendi karısıyla el ele tutup gezerken ayıplanırken kadın erkeğin arkasında giderken. Çok değil az seneler önce. Şimdi alenen öpüşmeler, kucaklaşmalar, sarılmalar havaalanlarında, meydanlarda, parklarda. Yolların kenarlarında diyor. Biz de bunu zannediyorduk ki çal çıktığı zaman falan olacak. Ne çalı ya? Aşinden başladı. Bu yaygınlaşıyor. Yolun kenarında namaz kılsan elli kişi böyle bakar. Yer mi bulamadın? Cami mi yok? Riyakara bak! Camide ibadet yap! Öpüşene kimse bir şey demez! Allah Allah! Namaz kılana hakaret yolun kenarında! E vakit geçiyor kardeşim yol tıkalı! K i̇ndim kılacağım ne yapayım? Onu ayıp sayıyorlar! Ya! Namaz kılmayı ayıp sayıyor yolun kenarında! Zinayı? Hiç! Normal! Yelbesûne cülûd-e vâni Konuşursan da nasıl insanlar biliyor musun? Kibar, nazik, beyefendi, kültürlü, aydın, münevver. <gülüyor> Resulullah diyor ki kurtların kalplerine koyun postu giymişler diyor. Kalpler, kurt, post, kuzu. Hakikaten bakıyorsun adamı öyle kibar diye alıyorsun işe. Adam seni bağlıyor, soyuyor, sobana çeviriyor, çıkıyor gidiyor. Kaç tane böyle yaptılar? Adamın kibarlığına aldanıp, adamın güzel haline aldanıp, ahlakına vurulup da ne kız verenler yanıyor, ne mal verenler yanıyor, ne borç verenler yanıyor, ne işe alanlar yanıyor, ne eve sokanlar yanıyor. Ya. Kalpler kurt, potlar kuzu. Aynen bu zamanı tarif ediyor. Adam böyle gülerken ısırıyor ya. Sana hürmet ederken yiyor seni ya. ...sen de şaşırıyorsun. اَمْثَلُونَ ف۪ي دَلِكَ الزَّمَانِ الْمُدَاهِنُونَ O zaman en şerefli insanlar kim olacak diyor biliyor musun? En şerefli insanlar diyor. Günahları görüp de ne lazım diyenler olacak diyor. Bak şu anda hocalar içinde hangi hoca daha iyi dedikleri zaman... ...hemen hangi hocalar beğeniliyor? Bu hoca çok iyi bir hoca. Niye? Bir kere namaz kıl demez. Karın niye açık demez. Ben içerim oda oturur masada O hocalar metedilmiyor. mu? Hatta bizim içimizde bile En takva cemaat diyelim dünyada biziz Hakikaten de öyleyiz Bizim içimizde bile hangi hocalar methediliyor? Hangi hoca keskin konuşuyorsa metedilmiyor. Falan zat diyor kendi halinde mübarek hiçbir şeye karışmaz evliya Allah'tan diyor Ulan hiçbir şeye karışmayan eşkıya Allah'tan olur be Millet günah işleyecek hele haram dümdüz gidecek o da dilini yutmuş böyle oturacak camide sabah kadar kılacak bu mudur en şereflisi bela bir geldi mi ne anladım sen başında Hüsey Aleyhisselam'ın kısasını geçen melekler şaşırdı gidilen adreste yarabbim sabah kadar teheccüd kılıyorlar hep dostlarım burada. burayı mı batıracağız İbdeubim, onlardan başlayın dedi neden vaaz yok Konuşmuyor, iyiliği emretmiyor, kötülükten ne etmiyor, risk almıyor, risk almıyor, tehlike üzerine çekmiyor. Bana ne diyor? Neme lazım diyor? Evime, camime diyor. İşte o zaman en şereflileri ya acılık yapan neme lazımcılık yapanlar olacak diyor. Ben şaş ben şaşmıyorum. Dışarıdakilere şaşmıyorum. Dışarıdakiler acayip adam tabii ki en sapık hocayı beğenir. Ona baş açıklıkta serbest namaz kılmasan da cennete girersin içki de iç diyen hocayı severler onu demiyorum. Ben en takva cemaatlerden bahsediyorum. Onların içerisinde bile bir konu açıldığı zaman birisi kes gıybet ediyorsunuz kardeşim haramdır beni de ortak etmeyin kapat gıybeti dese bir hoca efendi bak o hocayı seviyor mu kimse? Bütün takva insanlar bile necekler? bu çok kaba çok şey hata bu muaşeret yok. Milleti bozuyor. Ne yapacak kardeşim? Sen kıybet ediyorsun. Herkesi batırdın. Zinadan beter günah. Sus diyor sana hoca efendi. Allah razı olsun öyle hoca bulsam da ben elini öpeyim. Ama işte sevilmiyor. Sevilmiyor. Doğruyu söyleyen kovuluyor. Allah bizi adaletten ayırmasın. Allah bizi doğru bildiğimizi söylemekten ayırmasın. Evet. Onun için bu hadis-i şerifler bize bir ibret oluyor... Benim en büyük duam size şu oluyor. Geliyorsunuz dinliyorsunuz ya. Diyorum Ya Rabbel Alemin. Şurada gelen cemaatler hürmetine. Şu atılan adımlar hürmetine. Senin ayetlerini, Habibin hadislerini. Dinlemeye geldi bu millet. Beni dinlemeye gelmedi. Ben burada hikaye, palavra anlatsam. Şovmenlik yapsam. Fıkralar konuşsam. Kimse gelmez. Gelen olur belki de. Siz gelmezsiniz. Siz buraya sırf Allah için geliyorsunuz. Eğer burada Allah Resulü'nün kelamları geçmese... Vallahi siz gelmezsiniz. Ben öyle iman etmişim. Siz Allah için gelen bir cemaat... Çünkü cemaatın kalitesi belli, cemaatın seviyesi belli. Bu cemaat her baza gelmez. Ha dolayısıyla... Ben de diyorum size duam şu oluyor... Ya Rabbi bu garip zamanda bu hadisleri hiç okuyan dinleyen kalmamış. Geldi bunlar dinliyorlar... Şu hadislerdeki felaketlerden... Bu cemaatımızı da nesillerimizde kıyamete kadar... Musa Aleyhisselam'ı suyun içinde boğmadığın gibi... İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde yakmadığın gibi bizi de bu fitnede kadirsin korumaya sen bizi muhafazayla. Amin. Bu duayı alıyorsunuz. Hiçbir şey lazım değil size. Şu hadislerin bereketi üzerinize sinmiş ruhunuzun gözeneklerinden girmiş Muhammed Mustafa ile kalkıyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu dinliyorsunuz. Onu işte o. İşte o. Şerefiniz dinlediğinizdir. İtibarınız, kıymetiniz değer verdiğinizdir. Siz hadise değer veriyorsunuz. Allah da size değer verir. E ben hadis okuyorum. Başka bir şey okumuyorum. Yorum da katmıyorum bak. Hep olanları söylüyorum. Olayları söylüyorum. Amin. İsten de razı olsun. İnşallah. Rahman. Bunu size duyuruyorum. Ondan sonra kısaca bir dua yapalım. İnşallah. Rahman. Amin. Ya Rabbi bize cennetin nasip eyle. Amin. Cehenneminden, azabından, gazabından emin eyle. Amin. Ya Rabbi bu Hristiyanların fitnelerine... Uğramadan, çarpılmadan insanları kurtarmak nasip eyle. Amin. Bu insanlar kimlere ulaştılarsa sen onlara hidayet ulaştır ya Rabbi. Amin. Bu tesiri yarat ya Rabbi. Amin. Her yerde Fazl-ı Kerem'inle sohbetleri dinlettir ya Rabbi. Amin. Kalplerine işlettir ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza acil şifa ihsan eyle. Amin. Beyin damarları ameliyat olacaklar, efendim. Hastanelerde olanlar, şimdi dua bekleyen ne kadar cemaatimiz ve bu cemaatin sevdikleri var ise hepsine acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Borçlarımızı ödeme kolaylıkları ehlineyle. Ölüleri diriltiyorsun, hastaları yetmeye kadirsin Allah'ım. Hepimizi buradan şifa ver de çıkar yavrum. Derdimize deva yaratta çıkar. Ya Rabbi kayıplarımızı buldur da çıkar. Ya Rabbi sıkıntılarımızı gider de çıkar. Ya Rabbi, kalplerimizi çevir de çıkar yavrum. Hidayete çevir, dinle çevir, taatına çevir. Günahlarımızdan af olarak çıkar. Amin indiyenlerin nar cehenneminden azade eyle yavrum. Askerlerimiz, polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onlara muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi vatan evladı her gün şehit oluyor. Bu terörü durdur Ya Rabbi. Amin. Bu teröristlerin beslendikleri damarları kurut Ya Rabbi. Amin. Bunların iç dış destekçilerini helak eyle Ya Rabbi. Amin. Askerlerimize sen yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Pusuya düşürülmekten muhafaza eyle. Amin. Memleketimizi böldürme. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Irak'ta da. Ya Rabbi Afganistan'da da, Filistin'de de ya Rabbi. Yahudi durmuyor, Hristiyan durmuyor, Irak'ta Müslümanlar perişan, Doğu Türkistan'dan beri. Bütün ya Rabbi, coğrafyalarda zulme uğramış, eziyete uğramış, esir kamplarına düşmüş, hapislerde olan, evlerinde korkuyla bekleyen, cemaata bile çıkamayan, garip Müslümanları yardım eyle ya Rabbi. Salasayla ya Rabbi. Amin. amin, amin, amin ya Rabbi. Sen fazla keremille ya Rabbi'le halim. Ezanlarımızı... Susturma ya Rabbi! Bayrağımızı indirme ya Rabbi! Cemalatlarımızı dağıtma ya Rabbi! Yeniden Türk milletinin eskisi gibi İslam Kur'an sancaktarlığını yapmasını nasip eyle ya Rabbi! Evet. Dünya İslam alemini Kur'an'da birleştir ya Rabbi! Evet. Sünnette birleştir ya Rabbi! Evet. Amin! Bi hurmet Daha ve Yasin ve Selam'inu alel mursen'in velhamdülüke ya rabbel alemin ila şirabbi. Muhammedin sallallahu teala ve aleyhi ve sallam'in şahineh. Efendim babamız hâza ve lâ arva'an vâdnâ vâtiâdil cemâh. Ayşekez bana ne? El Fatiha.